h caste Araba Kleinert. Bugün 24 Şubat Perşembe. Yıl 2011, ay 2, gün 55. Kasım 109. 1432 Hicri Rebiülevvel 21. 1426 Rumi Şubat 11. Fırtına. Topkapı Fukara Perver Cemiyeti'nin kuruluşu 1908. Günün tarihi 103 yıl önce bugün 24 Şubat 1908'de Doktor Galip Üstün tarafından Topkapı Fukaraperver Cemiyeti kurulmuştur. Cemiyet halen çalışmalarına Suriçi Topkapı Caddesi 27 numarada devam etmektedir. Yemek listesi gün 55. Un çorbası, hamsi tava, patates sote, salata, helva. Büyük Saatli Marif Takvimi Just a walking in the rain Getting soaking wet Torture in my heart By trying to forget Just walking in the rain So alone and blue And all because my heart Remembers you. People come to their windows. They always stare at me, shaking their heads in sorrow. Say. Just a walking in the rain thinking how we met and knowing things could change somehow i can't forget Herkes Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete Başladı haftanın 4. Açık Gazetesinde birlikteyiz Ömer Madra Mahir Ilgaz ve Volkan Artunçla birliktesiniz Günaydın, günaydın. Evet Johnny Ray'e de bir günaydın dedik açılış parçamızı ondan seçtik zaten hafif yağmurlu bir günde just walking in the rain yağmurda böyle yürüyerek sadece yürümek üzerine bir şarkı. John Canny Rayn ölüm yıl dönümü. Bugün 24 Şubat 1990'da ölmüştü kendisi. Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve piyanist bir kulağında önemli ölçüde sağır olduğu buna rağmen de çok iyi bir müzisyen olduğu söyleniyor. 1950'lerde çok ünlüydü ve rock and roll devriminin öncelerin önceleyenlerden biri olduğu söyleniyor. Sahnede gayet dramatik bir kişilik sergilerdi. Ona bir günaydın demiş olduk ölüm yıl dönümünde. Evet haberlere bakalım şimdi cehennem gibi bir dünyadan haberler özellikle tabi Libya'da bütün dünyanın dört bir tarafında isyan ateşi sarsıyor ama özellikle Libya'da çok kanlı durumlarda var. Gerçeklikle bağlantımızda bir hayli. Zor temin ediliyor. Çünkü baştaki zaten diktatörün, kanlı diktatörün gerçeklikle bağlantısı hemen hemen hiç yok. Ama kan dökülüyor tabii. En önemli şeyi Robert Fisk yazmış. Libya'nın başkentine ulaşmış ve oradan bir ilk raporu yollamış. 15 binden fazla insan. Yani çok ağır bir tablo çıkarıyor aslında. Ölümün gölgesinde bir kent. Trablus diye yazmış başkent Trablus Evet, evet Biraz e, Kitabi şeylere de girmiş e, Alıntı yapmış Ölümün gölgesinin Hüküm sürdüğü vadi e, Şeyinden Yola çıkarak böyle bir benzetme yapmış e, 15 bin kişinin kadın e, Çocuk ve erkek Olmak üzere Tripoli uluslararası hava pardon Trablus uluslararası havalimanında mahsur mahsur bir durumda olduğunu, yani bilet gişelerine ulaşmak için de Libya polisine acayip rüşvet vermekte olduğunu söylemiş. Kenar mahallelerde de silah sesleri duyuluyor. Korku, açlık ve dedikodu hakim diyor. Çok yani böyle bir yağmur yağıyordu diyor orada ve aç. Umutsuz aileler pek çoğu böyle ayaklar altında da çiğnenir durumda Libya'nın güvenlik adamları. Güvenliğiyle sorumlu bir takım çete gibi herifler. Evet Libya'da çünkü e, güvenlik aparatı da tam olarak belli değil kimin neyi yaptığı da pek iyi bilinmiyor. E, bu konuda BBC'den Frank Gardner'ın e, bir yazısı var. Kaddafi'yi kim iktidarda tutuyor veya kim e, destekliyor şeklinde çevirebiliriz bir yazı yazmış. E, Libya'nın ordusunun e, 40 bin kişiden oluşan küçük bir ordu olduğunu söylüyor ve Kaddafi'nin işte e, bir darbeyle e, iktidara geldiği 69'dan beri benzer bir şekilde iktidardan uzaklaşmamak için orduyu e, sürekli zayıflatma Zayıflıklı yolunu seçtiği ya. ve onun yerine paramiliter e, ve kendisine doğrudan bağlı özel güçler oluşturma yolunu seçtiğini belirtiyor. E, Bugün Libya'da zaten olan bitenden büyük katliamın sorumlusu da büyük ölçüde bu özel güçler. Evet. Hakta ordunun kendi yerlerinin bile bombalandığı söyleniyor. Yani uçakları falan da var. Evet, ordunun bir kısmı zaten terk etti, gitti. İçişleri Bakanı da terk etti ve intihar edeceğini söyledi Kadıfi'nin. Öyle gelişmeler de var. Bu arada e, ordudan birisi de bir pilot emir vermiş halkın üzerine ateş etilmesi için. Kendisine dendiği söyleniyor. Kendisi söylüyor. Ama bu emri uygulamamış. Uçağı U düşürmüş galiba. Uçağı değil? düşürmüş. Kendi paraşütle atlayıp iltica etmiş. Nereye bilmiyorum. Malta'ya belki. Belki mi sıradır. İzah edem, Yani tam hatırlamıyorum şimdi. Fakat e, Trablus'taki haberler hakikaten e, acayip. Mesela bu li Libya'lı Güvenlik güçleri öne doğru kendilerini öne alanlara, sıranın önüne alanları acayip dövüyorlarmış. Bu dövdükleri arasında Kadhafi'nin Arap hemşehrileri de var diyor. Çoğu binlercesi Mısırlı. Yani iki günden beri yiyecek ya da herhangi bir sanitasyon şey olmadan, sağlık olanağı olmadan yiyeceksiz. Sadece suyla falan orada duruyorlarmış. Yani acayip pislik ve idrar ve korku kokuyordu diyor. Bu üç şey kokuyordu diyor. Ama mesela 45 dakikalık bir ziyaret şehre diyor. Yeni bir hava limanı, yeni bir hava alanına gitmek için, bilet alabilmek için, yani başka herhangi bir yere Gaddafi'nin başkentini görebilmenin tek yolu eğer sen uluslararası basının köpeklerinden birisen. Köpekler diye hitap ediyor çünkü. Evet. Bütün o acayip tiradlı konuşmalarında filan. Ee, şey yok büyük, büyük lidere, yüce öndere, ulu öndere büyük bir ita itaatsizlik muhalefette görünmüyordu diyor. Kalaşnikovlu. Biz çok bölük bölük insan duruyor yolların kenarında barikatlarda sandalyelerden ve tahta kapıların devrilmesinden yapılmış barikatlar kurmuşlar. Ama bunlar pro kaddafi yanlısı vicilantelerdi diyor. Yani milisler faşist bir, bir kısmı da faşist falan da değil yani paralı asker bildiğiniz evet. yani. Bunlar şeyi de hatırlatıyordu bana diyor muharebin Mısır'da gördüğüm işte tahrir meydanlı da basan, işte o develi atlarla kılıç pala filan kullanarak basanlardan böyle tam bir bir ay önce Kahire'de gördüğüm şeyler kendi masalarına da yeşil kitaptan o korkunç yeşil kitabından koymuşlar Kaddafi'nin böyle bir şey yani Tripoli'de yani Trablusta çok az yiyecek var ve bir böyle yağmur tatsız bir yağmur yağıyor şehrin üzerine diyor kaplamış battaniye gibi ve mesela dolaştım birazcık eski İtalyan sokaklarını Tripolitania diye adlandırılan eski başkentim ve yeşil meydanda hiç tank yok, hiç zırhlı araç yok, kariyer yok, asker yok ve bir tane bile havada da uçan uçak yoktu diye işte senin de biraz önce söylediğin gibi ordunun durumunu zaten nötralize etmiş bir durum herhalde. Yani birkaç polis, birkaç ihtiyar adam ve kadın dolaşıyordu ve tamamen felce uğramış, şokta bir halktan bahsediyor. Onu gördüm diyor ve maalesef Batı için kötü haber ve Bengazi'nin, Bingazi gibi özgür bırakılmış, özgürleştirilmiş şehirlerin halkları için kötü haber. Libya'nın başkenti henüz bütün bir bir diktatörün rüyasını süsleyecek kadar sakindi diyor. Yani hiçbir ayaklanma belirtisi yoktu ama bu bir illüzyon olabilir, yanılsama olması da çok muhtemel. Petrol ve benzin ve yiyecek fiyatları uçak katlanmış. Ve Trablus'un bütün böyle uydu kentleri, onun etrafındaki mahalleler filan bayağı çatışmalarla ortalık birbirine girmiş. Bütün, yani Trablus da bu sükunet olduğunu söylüyor. Şehrin varoşlarında, banliyölerinde, Nufrin, özellikle Nufrin bölgesinde milisler 24 saat çatışma olmuş pazar günü makine tüfekler ve tabancalarla falan. burada tabi batı için kötü haber derken e, ne demek istediğim ben tam olarak anlamadım çünkü bu adamı bildiğim kadarıyla e, özellikle 2007'den bu yana e, ciddi ilişkiler kur, e, kuran işte e, ilginç bir karakter falan diye şirinleştirmeye çalışan bir batı yok mu etrafta yani şimdi Kaddafi'nin e, birdenbire karşısına mı geçti batı bence fizik burada biraz evet, çoğallamış olabilir Haklı olabilirsin yani. Ama e, zaten e, şey olacak diyor. Yani sonuçta Kaddafi güçleri kazanmıştı. Pazar günkü savaşı diyor. 24 saatlik sonunda da e, asıl bu göç dalgası göçertecek Kaddafi gibi gözüküyor demiş. En az 30 bin Türk'ün bir e, Burada e, başkente terk ettiğini söylemiş ve tahliye edildiğini söylüyor. On, on binlerce de diğer yabancı ülkeden insandan bahsediyor. Evet. Fakat bunun tahliye değil tam olarak da başkentten kaçmış sanıyorum en az 30 bin Türk. E, fiske göre nereye gitmiş bu insanlar? İşte e, herhalde tahliye edilebileceklerini düşündükleri yerlere gitmeyi seçmişlerdir. Evet yani Libya'da inşaat ve mühendislik şey var, sanayinde arkadaşlar. çoğunluğu oluşturan Türklerden en az 30 bini Trablus'u terk ettiği söylenmiş. Çok bu on, ama ben çıkarken diyor tri, e, Trablus'taki uçağımdan çıkarken baya Avrupa'ya işte Polonyalı, Alman, Japon, İtalyan iş adamları filan da... E, Tam bir tahliye halindeydiler. Ve bütün büyük şirketleri bir hafta, geçen hafta kapattıklarını söylüyorlar. Kimya, kimya uranyum şeyleri Libya'nın çalıştırılan yerleri ve işte petrol yerleri de maalesef kötü haber diyor Kaddafi için. Bingazi tarafında yer alıyordu. Kurtarılmış olan yerlerde diyor. Yani Kaddafi'nin aç Başkentinde sadece su kaynaklarının kontrol edildiğini söylemiş. Dolayısıyla da geçici bir bölünme Libya'da Kaddafi'nin zihninden geçmiş olabilir. Bilecek bir geçici bölünme sürdürülemez burada diyor. Yani konuştuğum Libya'lılar ve benim ve İngilizler falan diyor. Yani tamamen klinik olarak hasta olduğunu adamın söylüyorlar, ruh hastası olduğunu. Fakat oğluna Seyfil daha büyük öfke gösteriyor. Yedi oğlu varmış. Hepsi de görevli çeşitli şeylerde. Evet oğullarından bu Seyfil İslam da zaten 3-4 gün önce çıkıp televizyona işte iç savaş olabilir şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ee, gerçekten de gidişatı olabilir yani yapılmaya çalışılan çünkü işte e, Libya'nın güvenlik gücü dediğimiz şey bölünmüş böyle e, farklı farklı aşiretlerden veya farklı e, iktidar odaklarına bağlı paramilitar güçlerden oluşuyor büyük ölçüde e, paramilitar güçlerden ve e, şöyle bir şey de var işte 15 aşiret varmış Kaddafi'de bir e, aşirete büyük aşiretlerden birinin üyesi aslında. Bu aşiretleri birbirine karşı silahlandırma yoluna giderek veya birbirine karşı kışkırtma yoluna giderek e, o istediğini anladığımız veyahut e, iç savaş şeklinde bir e, artık vaat mi diyelim ona kehanet mi diyelim bir şey söyledi ya Seyfül İslam. Ona doğru gidiyor olabilir hakikaten Libya. Evet, Seyfül İslam'a daha çok kızgınlarmış. Meğerse bu İngilizler, Batılılar orada çalışan, Libya'da çalışan. İşte petrol, inşaat ve diğer işlerde çalışan herhalde bunlar ee, çok daha liberal, yeni bir ışık getirecek bir aydın kişi görüyorlarmış Seyfül kimliğinde işte Senin de ısrarla. hatırlattığın gibi London School of Economics falan gibi mürekkepler yalamışlığı olduğu söyleniyor. Çok batılı görünüşlü. Fakat öyle değil. Biz şimdi bakıyoruz ki daha da bizimkinden daha manyak bir adam çıktı babasından. Burada tabii Ve şöyle bir... zalim diyorlar. Ee, <gülüyor> yani, aslında çok şaşıracak bir şey yok bunda. Yani hani e, geçenlerde sanıyorum neydi konumuz? E, burada mı konuştuk? Veya öncesinde mi? Holocaust e, kapsamında sanıyorum e, stüdyo dışında konuştuk hmm. ama çok böyle e, işte dünyaya... Kültürel, edebiyat, işte sanat vesaire gibi alanlarda büyük katkıda bulunmuş toplumlardan da böyle şeyler çıkabiliyor yani. Bunu görüyoruz. E, şüphe yok canım. Yani bir de bu şaşırmalarını falan çok sahte buluyorum tabii İngilizlerin falan. Ha, liberal işte gelsin bizimle ticaret yapacak adamları falan. Hatta daha tehlikeli oluyor, daha metodik oluyor. Evet şehir merkezi tamamen büyük ölçüde kapalıydı. Bütün yabancıların çalıştığı ofisler kapatılmış e, ha, havalimanlarında ve bütün şeylerinde kepenkleri indirilmiş. Ne derler adına e, fırınların filan. E, yani bir sürü e, dedikodu da dolaşıyordu diyor. Kaddafi ailesinden birçok kişi kaçmaya çalışıyor yurt dışına diye. William heygin Saçma sapan sözlerini de hatırlatmış Dışişleri Bakanı'nın Venezuela'ya kaçmış olduğuna dair. Saçma sapan lafları tersine ispat edildi ama birçok Libyalı ile konuştum. Burkina Faso tek kaçabileceği yer onun geçerli olarak kaçabileceği tek ülke Burkina Faso'ymuş Afrika'da. Yani iki gece önce bir özel jet uçağı Beyrut havalimanına gitmiş inme izni istemiş ama izin verilmemiş sekiz şey varmış içinde sekiz yolcusunun kim olduğunu da söylememişler ve dün gece de bir gece önce de diyor Libya hava yollarına ait bir uçuş El Cezire'nin Kaddafi'nin El Cezire'den bir haberdi bu Kaddafi'nin kızı Ayşe de Malta'ya inme izni verilmediği diye bu, bu haberde geçmişti. Daha sonra televizyona çıkmış Ayşe Kaddafi ve ben buradayım demiş. Evet. E, yani, e, yani Karamizah hiçbir zaman en kuvvetli tarafları değildi diyor Libya'lıların ama e, bir dün Trablus Hava Limanı'nda Gerçekten bunun var olduğunu gösteren de bir örnek vardı bir an diyor. Libya hava yollarından gelen yolculardan biri şeyin göçmen yani göç bürosunun kuyruğundaymış bağırmış. Büyük liderimiz Muammer Kaddafi'ye Allah uzun ömür versin diye bas bas bağırmış. Ondan sonra da kahkahaya kapılmış ve orada gümrük memurları da kahkaya katılmışlar. Enteresan bir an anlatıyor. Evet. Ama, en azından <gülüyor> ne demek lazım. Eliniyorlar mı bilmiyorum. Yani bu bu çok önemli bir şey ama e, doğrusu isterse. Yani bir, mesela şey e, Tarık Ali 1848 devrimlerine benzeten paralellikler çeken bir yazı yazmış. Şimdi onu okuyamayabiliriz ama bu bir Arap 1848'i ama sadece Amerika Birleşik Devleti'nin hegemonyası ancak bir darbe aldı. Şey yok öyle ortadan kaldırıldığı filan değil diyor. Fakat post despotlar sonrası rejimler çok daha bağımsız demokratik bir sistemde kurmuş olacaklar ta ve umut edilir ki sosyal ve siyasi amaçlara da uyan, onları kutsayan anayasalar, maddeleri olan anayasalar olacaktır. Ama Mısır ve Tunus'taki askeri kuvvetler öyle alelacele bir şeyler olmasına izin vermeyeceklerdir. Avrupa ve Amerika için en büyük tehlike Bahreyn diyor. Çünkü onun liderleri ortadan kalkarsa çok zor olacak Suudi Arabistan'da bir demokratik ayaklanmayı önlemek Washington buna izin verebilir mi yoksa oabi hırsızları iktidarda tutmak için ordusunu Silahlı kuvvetlerini gönderecek mi diye bitiyor Bu konuyla Aslında ilgili olarak Cadaliya e, komda bir e, yazı çıktı Walter e, Amberson e, yazısı. Devrimi neoliberalizme karşı devrim olarak nitelemiş Ambröst. E, şöyle diyor yani bu ülkelerde genel olarak tepkilere baktığımız zaman e, öne çıkan işte mübarekin e, veyahut e, artık kimse onun kişisel serveti ve yozlaşma gibi gözüküyor. Ama sorun e, bundan çok daha farklı yapısal bir sorun diyor. E, bence haklı olarak. Ben de aynı fikirdeyim. E, bu diyor aslında bu ülkelerdeki... Ütopik bir neoliberalizmdir diyor. Yani neoliberalizmin en ekstrem haline götürülmesidir diyor. Belli bir elitin sadece devlet kaynaklarına sahip olduğu ve bu kaynakları kendisine çıkarsa alacak şekilde kullandığı yani devletle aslında bu pazar denilen şeyin iç içe geçtiği bir anlamda aynılaştığı bir ortamdan bahsediyor. işte dolayısıyla Mısır'da ordunun da İktidarı bırakmasının zorluklarından bir tanesi de bu. Çünkü biz de burada... E, tabii entegre olmuş. Evet, entegre olmuş şekilde. Ekonomiye bütün bu neoliberal ekonominin en önemli bir yapısal parçası da tabii orada. Evet işte neoliberal politikalar sonuna kadar götürüldüğünde o skalanın ucunda da bu var diyor. İlginç bir değerlendirme. Ben de kendi adıma katılıyorum. Evet, şimdi onlara e, diğer... Ülkelerde neler olur? Suudi Arabistan mesela kesenin ağzını açmış ihtiyar kral. 80 mi, 85 yaşında mı? kimsenin yaşını da bilmediği kral. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir takım ameliyatlar olduktan sonra ülkesine alel acele döndü deniyor haberlerde. Çeşitli ajansların haberlerinde var. Ben 86 diye okudum yaşını. 86 belki. Ve sonuçta da kaç milyar dolar harcamaya karar vermişler. Ülkeyi şey yapıyorlar. 36 milyar dolar Financial Times gazetesinin bugünkü manşeti. Bu, Kargaşanın üstesinden gelmek için 36 milyar dolarlık Suudi girişimi diyor. Buna şey vardı bu ı, Irak savaşında vesaire kullanılan bir terim vardı. Neydi? Preemptive strike. Neydi bunun evet, Türkçesi? Önleyici. Önleyici e, darbe. Önleyici, bu da önleyici o, reform mu oldu? Evet önleyici reform bu. Yani Muammer... <gülüyor> Yani önlemler şunlarmış. Mali destek paketi, kamu sektörü çalışanlarının maaşlarına %15 zam. Borçları nedeniyle hapis yatacakların cezalarının ertelenmesi. On, orada hala işte hırsızların eli falan kesiliyor ya. Bir de aynı zamanda borcum varsa hapse giriyoruz. En temel insan haklarından yoksun bir ülke ve Amerika bunu kuvvetle destekliyor. En büyük destekçisi. Yani bu ülkeyi Öğrencilerle işsizlere mali yardım yani 3 ay sonra tedaviden döner dönmez açıklanmış ama Suudi aktivistlerden Hasan El Mustafa da gene Financial Times'a bir demeç vermiş ve demiş ki yok öyle biz gerçek değişim istiyoruz. Bu, bu, bu söylenenler kralılığın güvenliğini garanti altına almak için... Ve, yani biz kuvvet modeline yakın bir anayasal monarşi istiyoruz. İmkansız bir hedef değildir demiş ama onun çok daha ötesine geçebileceği de mümkün. Ya yani kadınların herhangi bir hakkının, o da ehliyet alma, auto, araba kullanma dahil değil, oy kullanmak hakkının olmadığı bir yer. Meclis üyelerinin seçilmesi, kadınlara daha fazla hak filan. Açık bir mektup yazılmış 40 Suudi aktivist ve gazeteci. işte Hasan El Mustafa da onlardan biri. 11 Mart'ta da öfke günü ilan edilmiş yalnız. Önemli aslında. Yüzlerce destek gelmiş. Bu tarihte gösteriler düzenlenmeyeceği henüz net değilmiş. Ama böyle. Şimdi e, biz e, aslında bir kısa ara verip ondan sonra da bu büyük tahliye operasyonundan bahsetmeliyiz. Çünkü e, çeşitli gazetelerden İngiltere'de büyük bir, Britanya'da büyük bir şikayet varmış. Gene her şey birbirine bağlı aslında o çok evet. şey yapılan göklere çıkarılan neoliberal düzen aslında bir tahliyeyi bile mümkün kılamayacak hale getirmiş koskoca üzerinde güneş bir zamanlar batmayan Britanya İngiliz İmparatorluğu yapamamışlar tahliye edememişler. Yani. Özelleştirilmiştir tahminen. Evet evet tabii. Ondan sonra yani çok acayip aslında merhamet uçuşları fiyaskosu diye Times veriyor. Ama bence bir ara verelim ondan sonra ve Türkiye çok övülüyor. Çölde savunmasız bıraktılar filan diyorlar Britanya'yı. Bütün sivilleri, mühendisleri şunları bunları. Oysa Türkiye çok başarılı bir operasyon yaptı deniyor. Buna da birazdan bakarız. Açık kaste. <Gülüyor> Snowfone Boogie. Kar yağdıramadık bari bununla yağdıralım diye düşündük. Bu sene hiç kar yağmadı İstanbul'a. Hemen hemen. Memphis Slim'den dinlediğimiz bir parçaydı. Memphis Slim'ın atıladığı John Chapman ama Memphis Slim diye biliniyor herkes tarafından. Onun ölüm yıl dönümüydü 24 Şubat 1988'de Paris'te. Ölmüştü Fransa'nın başkentinde 1915 doğumlu Memphis Tennessee'li ve e, blues piyanisti, şarkıcı, besteci aynı zamanda birçok da grubu olmuş. Özellikle Avrupa'daki çalışmalarıyla da çok iyi biliniyor pek çok insana da. Bluescu ve cazcı etki, etki etmiş üzerlerinde, esin kaynağı olmuş. Biri 500'den fazla plak kaydı var. Ve ondan sonraki 10 on yıllar boyunca da blues piyanistlerine esin kaynağı olmuş önemli biri. Memphis limede bir günaydın demiş olduk saat 8:35 açık radyo 949 ve açık gazete devam ediyor evet şimdi bu şeyden bahsediyorduk ee, tahliye meselesinden bahsedelim tahliye meselesinden ee, birçok ülkenin işte Libya'da binlerce vatandaşı var. Bunun sebebi de bu ülkenin e, doğal kaynaklarının falan e, çok olması, işte e, ciddi bir inşaat sektörü bulunması e, gibi faktörler aslında. Doğal olarak şimdi birdenbire bu şirin gösterilmeye çalışan Kadhavi sallanmaya başladı. başladı. E, dolayısıyla da bütün ülkeler bu vatandaşlarını oradan çıkartmak için panik halinde e, yarışıyorlar. Bunlardan bir de Türkiye çünkü orada e, en fazla Vatandaşı bulunan ülkelerden biri Türkiye, 25 bin ile 30 bin arasında vatandaşı olduğu söyleniyor. Ama mesela e, Times'ın bugünkü manşetinde merhamet uçuşları fiyaskosu adını e, adını taşıyor diyorum. Yani manşeti bu. E, gazetede 170 İngiliz vatandaşının ya da Britanya vatandaşının çöldeki kamplarda... Mahsur kaldığını bayağı mahsur kalmış İngilizler ve insanın yüreği paralanıyor bu manzaralar karşısında ve silahlı çetelerce tehdit edildiklerini belirtip yardım çağrısı yapmışlar. E, SOIS vermişler yani imdat. Times şey diyor çölde savunmasız bir başına gibi böyle filmleri de hatırlatan bir durum var. Ve baş baş yazısını şöyle yazmış İngiltere Dışişleri bakın William Hague'in Libya'daki Britanya vatandaşlarının tahliyesi ihtiyacı karşısında çok yavaş yani atıl kaldığını söylüyor. Ve bir başka haberinde de Times'ın İngiliz hükümeti Britanya hükümeti eleştirilirken Libya'dan vatandaşlarını tahliye eden ülkeler arasındaki en çarpıcı girişimin Türkiye'den geldiği yazıyor. Yani bir harita koymuşlar. Bugüne kadar ülkelerin Libya'daki vatandaşlarını tahliye için neler yaptığı gösteriliyor. Ve bu haritaya bakılırsa bunu BBC e, haber özetinden de aldığımızı belirtelim. 250 Türk mesela Libya'nın Tobruk kentinden alınarak Mısır'ın İskenderiye limanına götürülmüş. Oradan da yurtlarına dönmüş. 3000 Türk de iki feribotla Bingazi'den alınıp Marmaris'e taşınmış. Marmaris'te bir aş evi ve seyyar hastane kurulmuş. Türk vatandaşlarının memleketlerine götürülmeleri için ilçeye de otobüsler getirildi diye haber var. Guardian'da Libya'nın ilk özgür kentinde diye bir manşeti var bugün. Onlar da gazete muhabiri Martin da isyanın başladığı ve Muammer Kaddafi'nin güçsüz olduğu... Hatta elinden çıktığı belirtilen Bingazi kentine giren ilk batılı gazeteci olduğu belirtiliyor. Guardian'da onun duyuruluyor ve isyancılar 3 günden fazla biraz fazla bir sürede Libya'nın ikinci en büyük kentinde saati diktatörün göreve geldiği 42 yıl öncesine almak için ellerinden geleni yaptılar diye de böyle dramatik biraz magazinel bir başlık koymuş Şöyle, yani, röportajda yazmış e, en az 232 gösterici öldü, bine yakın kişi yaralandı diyor. Fakat aynı e, gazetenin bir diğer haberinde de gene e, Libya'daki vatandaşları tahliyeye yönelik planların çuvalladığını, mahsur Britanya vatandaşlarının zorlandıkları e, ve Guardian'ın haberine göre de yağmacıların saldırılarından yiyecek ve su sıkıntısı çekildi, çekilen Britanya vatandaşlarına karşılık Libya'daki 10 bin Türk vatandaşından 3, birinin, 3 bininin Türkiye donanmasına ait bir fırkate ineşliğinde ülkelerine başarılı bir şekilde döndüğü de anlatılıyormuş. Yani İngilizler biraz böyle bir hayranlık halindeler kendi hükümetlerinin, Britanya hükümetinin başarısızlığı karşısında. Star da bunu Türkiye farkı diye vermiş bugün. Libya'da ateş çemberinde kalan 25 bin Türk mühendis ve işçisi eşi görülmemiş bir hızla tahliye ediliyor demiş. Üç günde 5000'den binden fazla Türk kurtarıldı. 21 ülke vatandaşlarının tahliyesi için Türkiye'den yardım istedi diyor. Böyle bir şeydi. Erdoğan'ın da sabah 05'e kadar izlediği haberi belirtiliyor. Zaman da aynı benzeri bir şey yapmış. 21 ülke Ankara'dan yardım istedi diyor. 72 saatte Türkiye Libya'dan 5000 vatandaşını tahliye etti. Binlercesi yolda diye. Tahliye edilen vatandaş sayısında da e, farklılıklar var. Evet biraz bir burada da yine magazinel bir duruş da var. İşte büyük operasyon falan şeklinde manşetler işte tehlikeli. Evet biraz biraz e, şey var anlaşılan yani hükümeti desteklediği söylenebilecek basın organlarından daha bir övücü cümle görülüyor ama böyle bir şey evet e, bunun dışında bir isyan haritası e, var yine önümüzde şeyden alıyoruz bunu NTV, MSNBC'den alıyoruz. Nerelerde ne olabilir şeklinde bir harita. Bundan sonra e, taleplerin dile getirildiği yerler isteyen çıkan veya liderlerin devrildiği gittiği yerler şeklinde e, bölünmüş harita. Şu ana kadar e, benim gördüğüm haritada e, bir tek e, Suudi Arabistan bu şekilde. Ama bak ben onu biraz önce belirttim işte öfke gazap günü orada da başlıyor. Öfke günü. Evet. Daha önce de bir iki şey vardı. Yani o, o NTV'nin haritası mıydı dedin. O, evet. Onda bir eksiklik olabilir. Suudi Arabistan'a o kadar da fazla güvenmemek lazım. Çünkü özellikle petrol bölgeleri, dünyanın en büyük petrol üreticisi ve ihracatçısı olan Suudi Arabistan'da petrolün çıktığı yerlerde kuyuların üzerinde Şii ...nüfusun çoğunlukta olduğu... ...ve bastırmak zorunda oldukları da... ...bir gerçek yani. Bunun dışında... E, ...Yunanistan'da da... ...dün hareketli günler yaşandı. Hareketli saatler yaşandı. Evet. E, 13 ayda 10. genel grev... ...gerçekleştirildi. Yunanistan... ...bu 2008'de başlayan... E, ...küresel krizle birlikte... ...ciddi... E, ...bir... E, sorun sarmalı içine girmişti. Önce şey çıkmıştı ortaya. Yunanistan'ın yaklaşık 10 yıldır hesaplarda yanlışlık yaptığı yanlışlık demeyelim aslında. Sahtecilik mi oluyor? Kitaplarda sahtecilik yaptı. Avrupa Komisyonu'na bunu böyle bildirdiği e, çıkmıştı. Daha sonra da bu çıktıktan sonra e, Yunanistan aslında tabiri caizse ki caiz bence battı. Ama e, battan sadece Yunanistan olmuyor. Ülkeye Para aktaran başta Alman bankaları olmak üzere diğer AB ülkelerinde bankaları oluyor ve bunu kurtarmak için Yunanistan dışarıdan bir çok ciddi bir kemer sıkma politikası aslında belki de boyun sıkma politikası ilmek şeklinde geçirildi. Ama bunu kabul etmiyor. Bunun adına Etmiyorlar. ekonomik reform deniyorsa da bu reformu pek kabul etmiyor Yunan. Evet, Yunan 13 ayda 10 tane genel grev oldu bunu kabul etmemek adına. Bunlar da son derece olaylı geçiyor. Dün yine işte e, molotof kokteylleri vesaire bir... Bir polisi yakmışlar. Evet, bir polisin e, yanması hani... E, Ölmemiş ama yani. yani. Kötü görüntülerdi sonuçta ama böyle şeyler... E, hep e, gündeme gelmeye başladı Yunanistan'la ilgili. Ve e, görünen o ki daha çok uzun süre boşluk kalacak bu böyle devam ederse. Evet. Şimdi, Almanya başta olmak üzere AB, büyük AB ülkeleri kendi paralarını kurtarmak için böyle bir e, zorlama içindeler. Bakalım nereye kadar... E, bu evet onu da yani öteden beri yakından takip etmeye çalıştığımız bir durum. Fakat şimdi isyan ateşinin nerelere gittiğini de kısaca gözden geçirelim. Yani Libya'dan başka neler var? Mesela Yemen'de çok önemli gelişmeler var. Yemen'in başkenti Sanaa'da devlet başkanı Ali Abdullah Salih'in istifası isteniyor. Ve gitsin isteniyor o da. Muhaliflere polis ve hükümet yandaşlarının saldırısı var. Bir kampı basmış polis ve en az bir kişinin öldüğü. Dün gece de iki muhalifin öldürülmüş olduğunu da hatırlatalım. Bir evvelki günden bahsediyorum. Ve iktidar partisinden de sekiz milletvekili daha istifa etti. En az on iki öldürdüler. Yani çok ciddi bir durumda orada var Tunus'ta da devam ediyor isyanın ilk çıkış noktası yani bozkır yangının ateşini fitilleyen fitilini yakan ilk yer Tunus'tu gösteriler sürüyor bugünkü hükümette olan hiç kimse halk tarafından seçilmedi kendi yöneticilerimizi seçmek istiyoruz diyorlar Binel'in serveti ve eşi Leyla Tarablusi'nin Geniş servetinden bir haber yok henüz ama onun da peşindeler. Aynen Mısır'da olduğu gibi. Suudi Arabistan demiştik işte milyarlarca dolar kaynak aktarılması talebinden bahsettik. Ve 11 Mart'ta da öfke gününde neler olacağını da ya da olmayacağını da merakla bekliyoruz. 11 Mart'a daha biraz vakit var. İran'da da çeşitli halk ülkelerindeki halk hareketlerini yorumlamış İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedi Necat. Ve ülke liderleri halkın taleplerine kulak vermeleri gerektiğini söylemiş liderlerin. Dünya halklarının artık uyandığınıza söylemiş. Daha büyük bir dalga beklentisi içinde olduğunu ifade etmiş. E, saf değiştirmiş yahut başka bir Yo, bakış Yok her açısına... zaman de, devrimci... <gülüyor> Şeyde Hillary Clinton da eleştirmiş İran'ı ve demiş ki bunu başka ülkelerde kendi ülkesindeki muhalifleri bastırırken acımasızca başka ülkelerdeki mesela Libya'da ve diğer yerlerde halk hareketlerini desteklemesi 200 lüktür demiş. Bunu diyen Hillary Clinton da İran'da kileri kınayıp Libya'dan ve Tunus'tan ve Mısır'dan bahsetmezken 200'lük yapmıştı 200'lük yapanları eleştirenler iki yüzlü karmaşık bir sarmal olmaya başladı farkında mısın? iki kare ben takip edemiyorum zaten hani ee, bu son isyan dalgası mı diyelim artık ne dersek ismine diyelim e, bu zaten varlığından haberdar olduğumuz bu riyakarlıkları e, o kadar birbiri ardına ortaya çıkartmaya evet. başladı ki hakikaten takibi zor bir hale geldi ve artık bir e, farz e, şeklinde de dönüştü bu tamamen. Yani e, insanlar ölüyor olmasa veyahut e, hayatları çok ciddi şekilde e, etkileniyor olmasa hani bir komedi şeklinde izlenilebilir bir kenarda. Evet ama maalesef tabi biraz da trajik biraz değil tamamen trajik boyutlarda da şeyler var Örneğin işte Franco Frattini İtalya Dışişleri Bakanı'nın bir Pardon evet. Tab Dışleri bakanının bir açıklaması var Kendisi şöyle diyor işte Libya'dan 300 bin civarında göçmen bekliyoruz bu Tufan boyutları evet. yani Tevradi boyutlarda bir şey olacaktır diyor Peki nereden biliyor? İşte öyle o, o korku politikası log öncesi bilgi teorisine uygun yani o her şeyi bilerek doğmuş bir insan galiba Frattini. Onun Plotonik. bir şey öğrenmesi sonradan öğrenmesine lüzum yok herhalde. Valla herhalde çünkü şey e, zaten hani e, ya bir nüfusu yüzde beşinden bahsediyoruz. Siyasi yani. duruşu da belli bunu söylüyor. Hani olur ya da olmaz ayrıca o da ayrı bir mesele. E, ama bu e, İtalyan'ın veya bölgenin diğer ülkelerin veya Avrupa Birliği'nin e, o insanları oraya hapsetmesine de meşru hiçbir şekilde çıkartmaz yani 300 bin değil de. 500 bin olsa da bence sorun o da değil. Bütün gibi ya da Libya'da boşalsa evet yani. yani. Evet. Ee, böyle bir şey Ama var. Yani çok tuhaf. El Cezire muhabiri yalnız iyi bir şey yaptı ve Franco Frattini'nin bu açıklamasını yapar yapmaz nereden biliyor sorusu benim aklımdan geçerken o da bu, bu yorumu yapan yorumcu sordu. Nasıl bilebiliyor bu işi diye. Çünkü o tehdit olarak kullanmak istiyor bunu. Fakat hiçbir şekilde müdahale etmekten bahseden de yok. Yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban'ın da insanın nefesini kesiyor yani bu riyakarlıklar zincirinde. Libya hükümeti halkını koruma yükümlülüğünü yerine getirmelidir diyor. Ne demek istiyor? Baş üstüne diyor. Bu şiddet sona ermeli. Masumların kanlarını akıtanlar cezalandırılmalı diyor. Peki niye? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi niye toplanmıyor ve hemen bu, bunu bir insanlık suçu ilan edip gereken bütün yaptırımları devreye sokmuyor ya da NATO niye müdahale etmiyor? Bütün o çeşitli harflerle ifade edilen AB, ABD NATO'nun NATO görev G20, tanımı. Görev tanımı daha belirleyemediler tam olarak Soğuk Savaş sonrası. Ondan olsa gerek. İşte Afganistan görev tanımı içine giriyor. Libya girmiyor. Ya insanların milisler tarafından hükümete bağlı, vicilanteler tarafından katledilmesi girmiyor herhalde. E ama bu masumların kanlarını akıtanlar cezalandırılmalı diyor Ban. Ya Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri o zaman olmuyor mu? Ya da Obama'ya kulak verilmesi. Obama sonunda sert atmış. İnsanı heyecanlandıracak bir şekilde biraz geç ama olsun. The United States has maintained a set of core principles which guide our approach. These principles apply to the situation in Libya. As I said last week, we strongly condemn the use of violence in Libya. The American people extend our deepest condolences to the families and loved ones of all who've been killed and injured. The suffering and bloodshed is outrageous and it is unacceptable. So are threats and orders to shoot peaceful protesters and further punish the people of Libya. These actions violate international norms and every standard of common decency. This violence must stop. The United States also strongly supports the universal rights of the Libyan people. That includes the rights of peaceful assembly, free speech, Evet, Barack Obama, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Kendisi... ve Uluslararası Hukuka tamamen aykırıdır. Ayrıca bütün ahlak normlarına da aykırıdır. Silahsız insanların üzerine ateş açılması... İnsanların toplanma hakkı kendi kaderini tayin hakkı bunlar temel insan haklarıdır dedi ve pazarlık edilemez bunlar üzerinde. Bir rejimin kendi vatandaşlarına şiddet uygulaması kesinlikle kabul edilemez ve sona erdirilmesi gerekir mealinde de açıklamalarda Bulundu. Favori diktatörlerimizden birinin artık gitmekte olduğunun kesin kanıtı sayabiliriz değil mi Amerika? Döndü mü gidiyor demektir adam. E, evet genelde öyle oluyor. Peki neden müdahale etmiyor? Neyse ki Allah'tan müdahale etmedi şu ana kadar diyelim. Çünkü e, o zaman gene bir Amerikan parmağı aranacaktı. Arayanlar eminim vardır hatta böylesine çok etraflı komplo teorileri getirenler gene Mossad'la karışık. Ben burada biraz farklı düşünüyorum yani Mısır söz konusu olduğunda veya Tunus söz konusu olduğunda müdahale etmedi iyi. Çünkü işte orada büyük ölçüde e, böyle bir baskı veya böyle bir şiddet yoktur rejim tarafından. Ama e, hani bu Libya'da yaşananlar çok farklı yani işte binlerce ölüden bahsediliyor. Yani en az bin şimdilik, evet. Ki sayının çok daha yüksek olduğu söyleniyor. Evet, yani evet, aslında. evet. Ee, böyle şeyler var. Dün de işte bu paralı askerlerin sokakta insanları vurup sonra kamyonetlerin arkasına e, koyup olay yerine uzaklaştırması, bu... Ayrıca şeyler... Merdi sokaklardan toplanması... Başka görüntüler de vardı. Birdenbire şimdi hatırlayalım. Elleri arkadan bağlanmış, kelepçelenmiş. Cesetler sıra sıra dizilmiş filan öyle şeyler akıl almaz yani şeyler oluyor. Bunlar kabul edilemez diyor Amerika ve hiçbir şey yapmıyor ama. Sadece Amerika'da değil tabii yani. Hani Avrupa bu, Birliği de tamamen sessiz. Tamamen. Yani bu konuda e, bunların kabul edilemez e, olduğunu öne süren tüm kesimler bu konuda hiçbir şey yapmıyor. Hatta işte e, pozisyon alıyorlar. Nasıl işte bize şu kadar göçmen gelir onla nasıl başa çıkarız vesaire. Evet. Libya'da yapılanlar rezilce diyor. Avrupa Birliği de Catherine Ashton gene konuşmuş. Çok ciddi tedbir almak lazım filan diye ama herhangi bir toplantı yok Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de yok. Başka konular konuşuyor. Mesela Kore ya insanın hakikaten çıldıracağı bir şey oldu. Yani sinizm örneği. Bir Koreler arasında bir görüşme oluyor galiba. Gazeteciler sormuşlar Birleşmiş Milletler'de. Ne konuştunuz filan diye. Böyle. Libya'da çünkü insanlar ölüyor filan. Kusura bakmayın. Libya gündemimizde değildi. Dedi. Ama bu Koreli. ilk değil e, ve Birleşmiş Milletlerin kendisi ciddi bir değişiklik e, tabi tutulmazsa son da olmayacak benzerlerini çok yakın zamanda da yaşadık İşte bu Tamillerin e, e, Şri Lanka'daki evet Lanka'daki resmen e, toplu evet, evet so tamam. temizliğe e, tabi tutulması gibi. Dönem dönem oluyor yani böyle şeyler Bu Birleşmiş Milletler yapısı bunlarla başa çıkmak için Kurulduğu söylense bile yeterli değil en azından Belki evet, ee, de, de lağbetmekte Fayda var Bu arada göç meselesi dedik Çok önemli bir haberde bugün bir günde var Evet e, Bu Türkiye'nin Libya'dan vatandaşlarını Tahliye ederkenki başarısından Vesaire bahsettik i̇şte, e, İtalya'nın ve AB'nin bölgeden Yaşanacak e, göç konusundaki e, Riyakar tutumundan Dem vurduk Biraz Türkiye'den bahsedelim. Bir gün gazetesinin e, mahşeti insanlığımdan utandım e, şeklinde. E, ve beş mülteci Bağcılar Devlet Hastanesi'nde e, başhekim Müslümanoğlu'nun talimatıyla tedavi edilmeyerek bir hafta boyunca morgda bekletiliyormuş. Bunlar e, kangren de gelişmiş e, soğuk yanığı dolayısıyla e, uzuvlarında. İşte morgda bekletiyorlarmış. Ya Önceden ölmeden morga koymuşlar öyle mi? Bir hafta önce de Bu şekilde yani Türkiye'nin de göçmenlerle e, ilişkileri... Bu haberin kaynağı nedir? Doğru olmaz, olmamasını diliyor insan çünkü böyle bir şey yani. Valla burada fotoğraflar da var. Edirne'de polis tarafından getirilip hastaneye bırakılan mültecilerin gerekli sağlık hizmeti verilmediğinden el ve ayakları kesilecek diyor haber. E, insan Hakları Derneği'nden yapılan bir açıklama var. Mültecilerin soğuk yanı nedeniyle ayakları ve ellerin kesilmesi olasılığına rağmen ameliyat edilmeleri gerekirken hastane yönetimi tedavi etmemiştir. Başhekim A.Y. Müslümanoğlu olmak üzere olayın sorumlularının hesap vermesi gerekiyor diye bir açıklama yapılmış. E, insan Hakları Derneği'nden. Konuyla ilgili insanlığından utandım diyen de nöbetçi idari memur Yalçın e, Soysal. Evet. Bir, burada çok... Uh... Olan bir insanlık suçuna benzer bir durum var. Yani o kategoriye gireceği söylenebilen bir şey var. Buradan bir yere bağlayayım mı ben? Lütfen. Bugün Türkiye ile Avrupa Birliği arasında da vize konusunda görüşmeler başlıyor işte. Ne üdüğü belirsiz bu vize diyaloğu denen şey. Türkiye'nin işte 71. Katma Protokolün 41. Maddesine dayanan vize olmaması. Ve en azından bazı AB ülkelerinin vize uygulamaması gerektiğine dair bir hukuki konu bu. AB'de diyor ki size vize kolaylığı sağlamak için, vizeyi kaldırmak için değil ama Schengen vizesi alırken kolaylık sağlamak için bir geri kabul anlaşması imzalamanız lazım. Bu da şu anlama geliyor, sizin üzerinizden bize gelen, Türkiye üzerinden Avrupa Birliği'ne gelen mültecileri biz size geri iade edeceğiz. Kontrol dışı gelenleri, iade göçmenleri. Edeceğiz. Evet, pardon, iade edeceğiz. Ben sürekli bu hatayı yapıyorum. Ee, bu göçmenleri, kontrol dışı göçmenleri iade edeceğiz. Artık ondan sonrası size kalmış şeklinde. Böyle haberler okuduktan sonra... E, bilmiyorum. Burada hani... da bir çiftte standart var diyorsun yani sen şimdi. <gülüyor> Evet, bariz bir şekilde. Öyle bir vize kolaylığı falan da olmaz olsun eğer sonucu böyle şeylerin artması olacaksa. E, bu arada dün hani bir Scott Walker'la ilgili bir görüşme yaptık ya Wisconsin eyaletindeki işçi sendikaların yürüyüşünü bütün Amerika'ya yayılıp yayılmayacağını konuşuyorduk. Marlon adlı bir öğretmenle dün konuştuk. Marlon Banks. Marlon Banks'le. Ee, aynı yeni bu neoliberal cumhuriyetçi şeyle ilgili, valiyle ilgili, Wisconsin valisiyle ilgili muhteşem bir haber var. Wisconsin valisi dedim. Ama <gülüyor> insana bu sürücü lisanda yaptıracak kadar. Bir gazeteci, önemli bir gazetenin muhabiri, kendisini bu büyük milyarder iş adamı kok olarak tanıtıp telefon konuşması yapmış. Uzun bir telefon konuşması yapmış ve kayda almış onu. Ve beisbol sopan hazır mı diyorlar işçi sendikalarıyla dövüşmek için filan. Tamam olmaz mı diyor. Üstünde de şey yazdım diyor. Kafa kırar bu filan diye. Yani senatör ne senatörü? Vali olan adam. Açıkça müthiş bir skandal. Patlar mı patlamaz mı bilmiyorum ama Amerika'da 200'lük deyince aklıma geldi. Belki buçuk an arasında biraz daha etraflı birkaç lezzetli ayrıntı verebiliriz. Türkiye gündemi de yoğun artık. Evet. Yüz... Zamana göre. Evet. 165 bin belgenin casusların elinde olduğu da şey radikalin manşetinde mesela Askeri casusluk iddianamesine göre devlet sırları çetelerin eline geçmiş gizli belgeler kozmik odadan yabancılara satılmış diye bir haber var. Onlara dokuzçuk on arasında ele alma fırsatımız olur diye ümid ediyoruz. Şimdi ee, ara. Açık gazde. Hasan Erseli Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, esas olarak ekonomiden, ekonomiye de değineceğimiz yönleri olmakla beraber senin silah ve bu konulardaki uzmanlığına başvuralım dedik Libya'daki evet. gelişmeler ve acaba uluslararası bir müdahale imkanı var mı olabilir miydi filan bunları birazcık konuşalım. Tamam. Eğer size uygunsa önce Libya'daki Lütfen. önemli dünya ölçüsünde önemli ürün petrolle ilgili durumu özetleyeyim. Lütfen. Ondan sonra da bu askeri boyutuna değinelim. Şimdi Libya'nın 44 milyar varil petrol rezervi var. Bu Afrika'da en büyük petrol rezervi bilinen ve dünya e, rezervlerinin 3, 3 üçüp Libya'da Yani muhteşem bir rakam değil Fakat önemli bir rakam İkinci nokta e, Bu rezervin %80'i Sirte havzasında çıkıyor Batıda Yani Sirte koyu ve çevresinde Bu da e, Bengazi filan o bölge Yani şu anda Kadhafi'nin e, yönetimi kaybettiği bölge Aşağı yukarı e, Libya'yı da tarihi olarak da bir Bingazi, bir Trablus, bir de Güneyi o Fizan denen yer. O da galiba hiçbir şey yok. Yani Osmanlı zamanında da sürgün olarak kullanılan yer. Pek nüfus filan da yok. Böyle bir bölge var. Pardon bir şey söyleyeyim. Sirt'te dedin doğu... Doğu'da. Doğu'da değil mi? Doğu'da. E, şu anda Mısır sınırına yakın olan yerde. Evet. O Körfez kıyısında. Hatta o Körfez'in de Doğu kısmında yer alıyor. E, petrol havzaları. E, Şimdi e, günde yaklaşık e, 116 milyon varil üretim yapıyormuş. Yani bu rakamlar değişiyor tabii bir yıldan bir yılda. Benim gider 2009 rakamları ama. Ve e, 2009'da 1.4 milyon varil satıyormuş yurt dışına. E, bu OPEC üyesi bir ülke tabii Libya. Kotasında biraz aşıyormuş. Son rakamlar 1.2 milyon varil civarında günde satış yaptığı şeklinde. En büyük alıcısı İtalya. Bunu Almanya ve İspanya, Fransa ve İspanya izliyor. İtalya'nın, e, Libya'nın petrol ihracatı içindeki payı %32, İtalya'nın toplam petrol ithalatı içindeki payı %22. Bu önemli bir rakam. Ya yani İtalya'nın toplam petrol ihtiyacının %22'sini Libya'dan mı karşılıyor? Evet, dolayısıyla İtalya'nın duyarlılığı buradan geliyor. Fransa'nın da %16, onun da az değil fakat bu önemli bir nokta İtalya ile olan e, ilişkinin niteliği Amerika'nın çok düşük e, yani e, Amerika'nın e, şeyi e, İtalya'nın şeyi Libya'nın petrol ihracatı içindeki payı yüzde civarında bir şey diğer ülkelerinde az bu ülkede 5 rafineri var e, bunlardan üçü e, doğuda yani e, bu şu anda Kadhafi'nin e, kontrolünü kaybettiği yerde. Ya kaybettiğini umduğumuz yerde diyelim. Ama e, galiba son e, çeşitli kaynaklardan bizim de takip etmeye çalıştığımız kadarıyla kaybetmiş olduğu yani, görülüyor. Guardian girmiş de oraya. Evet, evet, evet. Şey... yani evet. Şöyle de bir şey anlaşılıyor. bu. E, gerçi askeri boyutta ilgili bir şey ama e, Bingazi Havaalanı kapanmıştı. Ama şimdi e, orayı temizleme imkanı bile olmuş. Yani açmışlar filan, uçaklar hiç olmasa inebilecek şeydi. Bir başka nokta Libya devletinin gelirlerinin yıllar itibariyle değişmekle beraber %75 ila 90'ı petrol. Başka bir geliri yok. Dolayısıyla bu petrolü kim kontrol ediyorsa o işin hakimidir. Libya'nın petrol bağlamında önemli yatırımları da var yurt dışında. Mesela İtalyanların o meşhur büyük şirketi, devlet şirketi en yani. ortak oldu 2009'da. Yalnız bu da bir şey var, kim ortak oldu meselesi, Libya devlet fonları var, ülke fonları var, onlar ortak oldu ama yani insanlar acaba soruyor ya işin içerisinde işte, işte yöneticilerin yakınları var mı falan diye. Libya'da bir de doğal gaz meselesi var, bir buçuk trilyon metreküp doğal gaz rezervi var. Bu dünyanın yüzde birinden az. 15.10'da 2 milyar metreküp yılda üretiyor. Bu da dünyanın üretiminin binde beşi civarında bir şey. Orada çok büyük değil ama işte bir de biraz daha yüksek. Şimdi bu Libya'daki üretim düşerse ne olur diye bir soru var. Aslında te teknik olarak bakılırsa galiba Suudi Arabistan doğru söylüyor. Bu durumda Suudi Arabistan kendi başına bile üretimini attırarak Libya'daki üretim düşüşünü telafi edebilir dünya pazarında. Kaldı ki OPEC'in bütün üyeleri bir arada düşünürse bu hayda haydi yapılır. Fakat e, bu karışıklık tabiatıyla dünyada bir tepki e, doğuruyor, doğurdu ve bir, bir petrol fiyatlarında ciddi bir hareketlenmeye de yol açtı. Bakalım ne olacak? Libya ile ilgili bir iki şey daha söyleyebilir miyim? Lütfen, lütfen. lütfen. tabii tabii. tabii. Şimdi bu nüfusa altı buçuk milyon olan bir ülke, Buranın adam başına geleni hesaplarsanız filan Türkiye'den filan fazla ediyor ama sokaklarda öyle bir manzara görmüyoruz, değil mi? Yani e, adaletsizlik had e, safhada çünkü. E, burada ötesinde bir şey var. Burada e, burada adaletsizlik e, bence hani bir, insanların bazıları çok zengin, bazıları fakir olması olayına kastettiğimizi düşünüyorum. Hı hı. Burada devlet bütün gelire el koyuyor ve bunu ya işte o beyaz fil dediği fantastik projelere bunların bir kısmı ileride işe yarayabilir bir kısmı da saçma sapan olabilir yani bilemiyorum. Onlara harcıyor kalın da ülke dışında işte böyle maceralara çatı ele geçirelim işte bilmem Sudan'a bilmem ne yapalım şudur budur ya da işte onu bunu destekleyelim. Evet, çarçur, çarçur ediyor. ediyor. Evet. Şimdi bu ötekinden farklı bir şey. Yani Mısır'la ilgili benim kanaatim büyük bir gelir ve servet eşitsizliğinin doğduğu yani benim kanaatim dediğim rakamlara rahansiyanın ötesinde olduğu kanaati bu bir adaletsizlikti ama buradaki olay adaletsizlik değil. Buradaki resmen o ülkenin petrol gelirlerinin halkının yararına kullanılmasının fena adet sınırlanmış olması. Hmm, Tabii bunun içinde bir de adaletsizlik vardır. Onu ayrı bir konu. Evet. Ee, ve benim çok dikkatimi çekti. Kaddafi halkını tavlamak için kalkıp bu son konuşmasında petrol gelirlerini size vereceğim. 40 ee, yıldır neredeydin? E, gelin alın petrolünü sizindir. 40 e, yıldır niye yapmamış? Yani bu bir, tam bir kepazelik. Yani evet. Bir şey daha söyleyeyim. Bu ülkede bütün rakamlar 1.3 ile 1.5 milyon civarında Mısırlı yaşadığını söylüyor. Şimdi e, ve son birkaç günde günde 10 bin civarında Mısırlı'nın sınırı geçmekte olması çok ciddi bir konu bu. Bunun ben yeterince dikkat edilmediği veya vurgulanmadığını düşünüyorum. Gerçi haberlerde artık sık verilmeye başladı. Yani bugün diye. bir tek ilk defa Trablus'tan bildiren batılı olan Robert Fisk buna değmiş. Binlerce Mısırlı kaçmaya çalışıyor evet. falan diye. BBC falan rakam vermeye başladı nihayet. Yani. Ama bu çok ciddi bir olay. Çünkü evet. bu insanların karşı da bir... Birileri tavır koymuş yani hayatlarını tehdit, tehdit etmiş onu demek istiyorum. Mesela Türkiye'ye gelen e, işçilerimiz genelde böyle bir şey olmadığını hatta Bingazi'de yardım ve destek işte ekmek su filan verildiğini e, söylüyorlar. Orada biz de, şimdi bu, bu insanlar Mısır'a gitmesi halinde Mısır'daki zaten bir karışıklık var dikkati yani ortada daha da karışabilir. Bir de diğer ülkelerden de 200 bin civarında insan yaşıyor burada. Yani bir buçuk milyonsa tabii bu... Müthiş bir rakam. Yani ülke nüfusunun da 5'te eh, biri falan değil mi? Evet yani çok bir şey bir rakam. Ben önce bir yanlış okudum zannettim ama birkaç yerde bu rakam tekrarlanınca üç ila ile 1.5 arasında rakam evet, söyledi. Bir... Ben zaten bu rakamlara çok istatistiklere kabaca güvenmek lazım. Yani şey. Şimdi işin e, şeyine geleyim, askeri tarafına yani evet. başka bir şey yoksa. Şimdi önce iktisatla ilgili bir askeri bilgi vereyim. Bu ülkenin iki bin küsür tankı var. Yine bir o kadar rıflı araç personel taşıyıcısı var. Ve iki bin küsür yine şeyi var. Çekmeli ya da işte kundağ motorlu denilen topları var. Yani ve işte 400 küsür kadar da Skut ve benzeri kuzey Kore füzesi olduğu tahmin ediliyor. Dikkatini çekelim bu ülke nüfusa 6,5 milyon ordusu 100 bin kişi, ortalıkta tank toptan geçilmiyor. Evet. Ee, şimdi bunların ne kadar işe yarıyor? Büyük bir kısmı işe yaramıyor. Onu da söyleyeyim, yani uzatmayayım lafa ama bir 200 kadar T72 tankını Rusların modernleştirdiği bildiriliyor. Onlar yürüyordur. İşte işte biraz daha yürüyen vardı filan. Yani ne kadar büyük bir israf olduğu için söylüyorum bunu. Bunları Paldır Küldür 1970'lerde alınmış, depolara atılmış e, hurda vaziyette oluyor. Ordu'nda bunları kullanacak becerisi olduğunu sanmıyorum. iddialara göre de zaten Hava Kuvvetleri'nde bu saldırı yapanların hiçbiri de e, Libyalı falan da değil, dışarıdan kiralanmış olan pilotlar deniyor. Doğru mu yanlış mı onu da bilemiyoruz. Evet, zaten Mahir de biraz önce şey olarak bilgi de verdi ya yani ordu ya hiçbir kendi darbeyle geldiği için hiç güvenmediğinden orduya orduyu da zayıf tutmaya özel gayret göstermiş zaten Kaddafi. Evet ya, e, yani ordusunun yani çata saldırdılar, büyük bir bozguna uğradılar. İşte Mısır'la saldırdılar, oradan da bir sopa yediler. Yani yani öyle bir şey de yok. Ya yani bir konuyu söyleyeyim. Bu ordu son zamanlarda ciddi eğitim alıyor. Kim veriyor dersiniz? İngiltere'nin elit SAS komandoları. Ne güzel. Evet. Ben de o ilgimi çekiyor bu İngiltere olayı çünkü bu Pol Pot'un Kızıl Kimerleri Vietnam ordusundan iyi bir dayak yiyip Tayland sınırına sığındıklarında yine aynı örgüt onlara eğitim verdi. Evet. Çok doğru. Bu biraz e, pek demokratik hıran yana değiller galiba. Neyse. E, ondan sonra e, bir şey daha. E, bu iki gün evvel e, iki Libya uçağı e, Malta'ya indi. Evet. Savaş uçağı. Miraj F1D tipinde iki tane savaş uçağı. Birkaç nokta. Bir tanesi uçakların e, kanatlarının altında roket yüklü o pot dedikleri şeyler vardı ve roket yüklüydüler. Buradan da şunu çıkarıyor ki bu pilotlara bir yere saldırın talimatı verilmiş yoksa uçak durduken roket yüklü kalkmaz. Hı hı. E, onlar da kullanmamışlar. Dolu indiler yani şeyleri. Dolayısıyla öyle bir saldırın emri var. Büyük bir olasılıkla e, saldırın dedikleri yer sokaktakileri ateş edin değil. Ama e, Halkın yanına geçebilecek olan kışlalara saldırın şeklinde yani yine Libyalı vatandaşlarını öldürmek üzere kendi ordusuna yani roket atarak evet evet evet hmm. ee, o bir şey daha bu sabah ben El Cezire'de seyrettim ee, yani şeyde e, Bin üzerinde hem e, şeyler e, e, ...helikopterler, yere ateş edebilen helikopterler... ...hem de Su-22A bombardıman uçakları uçuyordu. Ateş ederken görmedim ama uç, uçuyorlardı. Demek ki böyle bazı emirler gelmiş. İkinci bir noktayı söyleyeyim. Bir uçak düştü Su-22 Bengazi'de. Pilotlar atladı ve şey dediler... E, e, ...bize böyle bir talimat verildi diye... E, Şimdi e, pilotlar galiba iki kişi atladı diyorlar. Doğruysa o zaman bu bir eğitim uçağı. Yani, ama o eğitim uçaklarının bir gelişmiş olanı vardır. Yere saldırıyı yapabilirler. E, niye düştüğünü anlamak zor. Yani bir e, kaza motoru bozulmuş olabilir falan bilemiyoruz tabii. Bir ikincisi de şu olabilir. Bengazi'ye iltica etmek istiyor olabilir işte pilot fakat havaalanının kapalı olduğunu görünce Uçağa kimseye zarar vermeyecek bir yerde terk edip kendileri paraşütü atlamış olabilirler. Yani bu hava kuvvetlerinde bir sıkıntı var. Galiba zaten açıklama da o şekilde gel. Ben iltica kelimesini o zaman yorumlamakta güçlük çekmiştim ama şimdi sen söyleyince de tabir caizse aydım. Yani Bingazi karşı tarafın eline geçmişse iltica edebilir tabii o zaman. Aynı, tabii, tabii. Aynı yani onlara katılmak istiyor evet. verilen görevi yapmıyor fakat piste edemeyince evet. e, uçağı terk etmek zorunda kalıyor e, bu Libya Hava Kuvvetleri'yle ilgili e, lafı bu kadar uzatmanın temel nedeni e, Libya'nın Hava Kuvvetleri Kaddafi'nin e, mensup olduğu kabileye teslim edilmiş bir şey güvenmediği için hiç kimseye onların adamı artık onlar da bu işi kabul etmiyorlar zaten İçişleri Bakanı istifası da o şekilde Yorumlanıyor galiba. Şu anda Libya açıklarında ciddi bir deniz gücü birikmekte. Şimdi şeyin İngiltere bu Somali açıklarında görev yapan Cumberland fır fırkateynini geri dönüyordu. O gemiyi yani ülkesine dönüyordu. Çevirdiler Libya açıklarına geldi. Biliyorsunuz bizim donanmamızın Gelibolu fırkateyni gitmişti. Ona Oruç Reis Fırkateyni ve iki tane daha fırkatinin katılacağı söyleniyor. Dolayısıyla e, işte ya üç ya dört tane e, tekne orada oluşacak donanmamızdan. İtalyan donanmasının San Marco San Giorgio e, ana çıkartma ana gemileri e, ve minbellik destroyeri oraya gittiğinde olduğu söyleniyor. Bunların amacı şey de olabilir tabii bu e, güvenilmez biri olduğu için Malta'ya malta falan saldırılır diye. Değil mi? O da önemli bir şey. Çünkü Muminbelli evet. uçak savar e, destroyeri oranın korumasını... Çünkü Malta'nın bir gücü yok, askeri gücü falan yok. İtalyan donanması o amaçla oralara gelmiş olabilir ama... Bazı İtalyan kaynakları diğer gemilerin de gelmekte olduğunu e, söylüyor. 3-4 kateyn falan filan. Hindistan donanması iki tane savaş gemisini yola çıkarttı. Onlar da e, geliyorlarmış. Çünkü 18 bin Hintli var e, burada. Peki bütün bu toplanmanın anlamı sadece tahliye etmek için mi yoksa başka bir amacı da olabilir mi? Nasıl yorumluyorsun? Benim yorumum hiçbir ülke kendi başına Libya topraklarında bir operasyona Amerika dahil kalkışmaz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin son aldığı karar galiba dil olarak çok sert olmakla beraber... Sadece ile kalan bir şey. Aynen öyle. E, müdahaleci ha. şeye filan e, gitmiyor. Burada da Rusya ve Çin'in Libya ile ilgili değil kendileriyle ilgili kaygıları nedeniyle bu tür olaylara pek e, sıcak bakmamalar müdahale şeyine. Fakat e, ortamı oluşturmaya çalışıldığını e, düşünüyorum. E, bir kolektif hareket olursa e, bu ülkelerde yani, kan gövdeyi götürüyor artık bunu tartışacak tarafı kalmadı noktasına gelirse bir Birleşmiş Milletler kararı çerçevesinde filan bir şey yapmanın hazırlığı içerisindeler. Çünkü efektif olarak ülke bölünmüş durumda. Yani öyle gözüküyor. Ve bir tarafta da yoğun bir şekilde çatışma devam ediyor. Öbür tarafta herhalde o kadar yoğun değil. Ufak tefek bir şeyler yani ufak mı bilmiyorum ama yani şey gibi batısındaki gibi değil evet. doğudaki çatışma yoğunluğu bu tarafta hiç katliam gibi gözüküyor ee, ve bir ciddi bir sorun var. Şimdi burada e, şey yapılabilir mi yani e, işte ne yapalım Doğu'yu kurtardık petrol de orada zaten işte orada bağımsızlığı ilan ederiz Bengazi Zaten Osmanlı zamanında da Bingazi'ye değil miydi? Evet. Yani işte o öyle olur. E bu tabii olur da çok da sorumsuz olur. Gerçi yani artık kanıta gerek kalmadı. Yani Dün Fransız televizyonu İngilizce yayınında şey diyordu yani birisi daha doğrusu söylüyordu yani artık Batı'nın utancını şey yapması lazım, kabul etmesi lazım bu işlerde. Bir değil, iki değil, beş değil, rezalet bir. Sahi. Yani rezaletin önde gelen hakikaten. Büyük skandallerin yani Avrupa Birliği'nin açıklamaları filan insanın tüylerini ürpertecek kadar. Öyle anladığım kadarıyla Fransa'da şeydir. çok ciddi bir eleştiri başladı. Hem de bir kanat hani soldan bir eleştiri denmeyecek derecede yaygın bir şekilde gazetelerde ee, yani neydi 2007'de o Kepazelik Burada bu, geldi ya, Şey yapıldı filan bu adam e, Filan diye Sarkozya'yı yani. Tabi bunun Fransa'da seçim sonuçlarını Önemli şekilde değilse bile Bir miktar etkileyecek bir olay Olacağını da düşünebilir ee, Yani böyle yan etkileri de var ee, şimdi, şey. Türkiye açısından durumda Şöyle Türkiye tek başına Tabi ile bir şey yapabilecek hali yok Yani anlamı da yok e, fakat Türkiye'nin sıkıntısı şurada Türkiye'nin deniz gücü yok Yani deniz gücünden kastettiğim askeri gücü kastetmiyorum Gemi gücü Biz Mobilize ettiğimiz gemiler e, e, Şeyin e, Sivil Osman Gazi, Orhan Gazi Samsun ve Ankara Samsun ve Ankara bugünlerde gidiyor Bir de askeri gemi var İskenderun e, Bunların toplamıyla e, işte 2400 2400 e, 4000, bin, kişi. bin kişiye yakın kişi, insan nakledilir toplamıyla. E, 25 bin kişi olduğuna göre 5 sefer gerekir. Falan. Peki e, o zaman e, ha, tam bu çok sözünü keserek önemli bir bizim de Mahir aramızda düşündüğümüz tereddütte kaldığımız bir nokta vardı. Belki senle paylaşabiliriz bu tereddüt ve kaygıyı. Şimdi bazı gazetelerde de bugün e, tarihin görmüş en büyük tahliye operasyonunu yaptı. Hatta Batılılarda, İngilizler filan da hayran kaldı e, diye de yorumlar vardı. Mesela bugünkü Star ve Zaman gazetelerinde e. özellikle görüyoruz. Halbuki biz de şeyi düşünüyorduk 25 binse yer verilen sayı en az 25 bin kişi ise 5 e, bini bile değil 3 bini. E, talih ediliyor. O zaman her, geri kalanı ne yapıyor? Ne nasıl edilecekler? Ben e, Her ikisi de doğru. Bir tanesi hakikaten benim de hatırladığım Türkiye'nin tarihinde bu kadar büyük bir operasyon yok ve Libya cephesinde bu kadar büyük bir operasyon yok. İngilizlerin hayran kalması çok normal çünkü yüz karası İngiltere. Diğerlerinden daha kötü durumda ve İngiliz Dışişleri Bakanlığının açıklamasına bakın buruk bir sesle diyor ki e, rica ettiğimiz hava yolları Gitmeyi kabul etmediler ya da gidemediler diyor. <gülüyor> Hepsi özelleştirildi vurduyor. çünkü değil mi? Hı? Hepsi özelleştirildi. <gülüyor> e, sonra bu yani e, o, bence orada çok acıklı bir durum var. Ve İngilizlerin ben işte televizyon anlattığı kadarıyla e, ne kadar büyük belirsizlik içinde bırakıldığı, önce uçak geliyor dendiği, sonra dokuz saat sonra geliyor dendi, sonra gelmiyormuş dendiği filan falan. İngiltere bu işi tam yüzüne gözüne bulaştı tırmış bir nedenle bu bugün bu gece dün gece hallettiler galiba. Dolayısıyla İngiltere'nin imrenmesi normal. Türkiye açısından da normal ve şeyi söylüyorum elimizde başka gemi yok. Bakın İskenderun'un askeri gemidir. Diğer dördü sivil gemidir ve yanılmıyorsam yani yanılıyor olabilirim. Türkiye belki bir gemi daha bulur, belki bulamaz. Yani yok elimizde böyle bir şey. Bu her iki üçün doğru mudur? Ee, tabii böyle bir olayla karşılaşınca herkesin zor. Hani Amerika Birleşik Devletleri filan gibi İslami e, büyük deniz gücü olan ülkeler bu işin alttan kalkabilir ama diğerleri bir şey buluyor. Ben Çin'in çözümünü söyleyeyim. Çin e, Avrupa'ya yük getiren gemilerinin yönlendirdi Libya'ya doğru geri dönüş yönenleri Oraya geliyorlar ama onlar sahile belki yanışamaz diye de Yunanistan'dan balıkçı teknolojileri kiralıyormuş. E akla uygun. Tabii tabii. Epece yakın çünkü Girit'ten de şey. E, yani her ülkenin bir şeyi var ve Türkiye. Ama olay zor. Bir, Peki, bir de bir şey daha var. Hı, hı. Ee, Türk şeyde e, işçiler bir noktada değil ki. Pardon, Türk vatandaşları, hı. sadece işçiler değil, işçi olmayan da var, herkes var. Bir noktada değil. Onların limanlara sağ salim, güvenli olarak ulaşabilmeleri lazım. İşte evet. O da bir sorun. Evet yani burada iki soru var bir tanesi bazı gazetelerin gerçekten tarihin en büyük operasyonlarından birini yapıyor olabilir bekle en büyüğünü yapıyor olabilir tahliye olarak ama bu, bu bir şey demek değil çünkü geride kalan 20 bin ee, öyle, kişi tabii. varsa o zaman da öyle çok övünülecek şişinilecek bir durum yok çünkü yarın o zaman açıkta kalan Birisi öldürülmüş ama çok daha fazla e, Allah korusun Allah olabilir. Allah korusun olabilir. Evet. olabilir. O zaman ne diyecekler sorunu var. Bir yani de şey zor olmaz. Zor bir vazgeçsek iyi olacak. Yani yapılan işi takdir etmek başka bir şey. Aynen Yetersizdir. Öyle. Daha bir şey. Çünkü hükümetin önümüzdeki günlerde bütün yönetimin büyük bir sıkıntı içinde çırpınmasını anlayamayacağız. Madem tarihi bir şeyler yaptık. İşte e, o tamam. <gülüyor> tam onu lazım. diyordum. Evet. Şimdi ondan sonrası çok saç Yani sabah sabah beşe karşı e, beşe kadar ayakta kalmış başbakan falan gayet iyi bunlar. Ama e, şimdi yarından itibaren geri kalan 20.000 bin belki küsür kişinin durumu çok büyük bir endişe verici şekilde devam ederse ne yapacağız? Bir de şeyi anlamadım neden gemi e, yok yani donanma gemileri bu iş için kullanılamıyor e, kullanılamaz. mu? Kullanılamaz çünkü bir, e, bu gemilerin içerisine e, bir kere uzun bir mesafe gelecekler. E, alacağınız insanlar e, profesyonel denizci, genç insan falan değil hastası var, kadını var, çocuğu var. Öyle bir gemiye misafir edebileceğiniz yani donanmanın fırkaterilerine hadi diyelim ki 50 kişi aldınız. E, yer yok. Yani o gemiler o amaç için yapılmış değil. Evet. Gönderilen İskenderun gemisi donanmanın e, bu ana e, insan taşıma gemisi zaten sivil vapurdu. Donanma şeyden çıkarıldı, servisten çıkarıldı. Ne yapılacağı bilinemedi. Donanmaya verildi. E, Dahavel e, Beyrut'ta e, başarılı bir şekilde oradaki insanlarımızı getirmede kullanıldı. Şimdi oraya gönderiyor. Ama donanmada bir ikinci gemi yok. Dolanma uzun zamandır çıkartma ana gemisi tipinde gemiye ihtiyacımız olduğunu bu tür işler için söyler. Pahalı bir iştir bu tür gemi alınması. Yani işte Türkiye'de bu tartışıları filan. Ee, ama yani kolay bir iş değil. Ee, do dolayısıyla yok. Ee, mesela e, bu e, şey, Tsunami'de Hindistan'da gördü elinde böyle bir gemi olmadığını. Nitekim onlar evet. bir gemi almağa kalktılar. Aldılar da galiba. Yani pek e, yani bildiğim kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri ve bir dereceye kadar Fransa dışında bu tür... Tabii İngiltere dışında bu tür gücü olan gemi ülkeler azdı. Son zamanlarda İspanya buna katıldı böyle bir gemi alıp Norveç falan öyle birkaç ülkenin birkaç gemisi var. Ama ölçek çok büyük. Şimdi dolayısıyla iki kişi lazım. Ben Mısır üzerine altını ondan çizdim. Bir kere orada kalan ve bir süre daha kalmak zorunda olacak olan yani taşıyabilmesi için insanların e, güvenliğinin acilen sağlanması lazım. Bu Mısır için çok daha önemli bir şey. Çünkü çok büyük bir insan kitlesi var. Bu ortak e, eylem gerektiriyor. Yani e, e, ya, al, anlamam uluslararası ilişkilerden ama Kaddafi ben hepinizi öldürüp diye tehdit ettiğin zaman e, tersinin de o tehditin gelmesi lazım. Aynen yani, öyle. Oynunu oynatırsan biz de senin tepene bineriz diye. Evet ve zaten bütün yapılanlarında uluslararası hukukun ve vicdan kurallarının tamamen dışında olduğunu açıkça söylemiş artık Obama'da. Son yaptığı resmi açıklamada basın toplantısında. E artık bunun şeyi kalmadı. Peki bir de yani ben şeyi de anlamakta güçlük çekiyorum. Bu, bu durum tespiti çok insani bir hem suç durumu var hem de bu tahliye edilmesi gereken On binlerce hatta yüz binlerce insan var belki de ülkeden kurtarılması gereken bu durumda. E NATO ne işe yarar mesela? Şimdi NATO kendi başına hareket etmeye kalkarsa şey olur mu? Yani herhangi bir NATO ülkesi buna asker verir mi? Şimdi şöyle bir şey var. Atıyorum bir NATO ülkesi, Almanya diyeyim veya A diyeyim yani şart değil bir ülkeye laf atmak için söylemiyorum. Orada kendi insanlar olduğu zaman ve onların bir e, şey olarak e, insan kalkanı şeklinde kullanılabilen bir e, insan şeyin, liderin elinde rehin olduğunu bilirse kolay kolay hareket edemez. Hmm. Şimdi o yüzden e, bu tahliye operasyonunu bir anlamda da onun için Hızlandırmak istiyorlar ki Böyle bir risk ellerinde kalmasın diye Fakat risk başkaları üçün var Yani diyelim ki Almanlar İngilizler gitti az çünkü Onlar gitti Ruslar gitti Ama Filipinler var işte Nasıl? Yani herkes var <gülüyor> Türkler var Şunlar var bunlar var e Biliyoruz ki bu çok tehlikeli bir şey olacak Ve bu şeyinde Elindeki tek koz bu Kadafi'nin. E, akla gelebilecek ikinci kozu şeydi Bingöl ve civarını e, bombalaması yani oradaki petrotestlerine havaya uçurması bunu yapar mı bazen yani mantıken yani düşünseniz yapmaması lazım ama mantıken yani düşünecek biri yok galiba. Evet, mantığın geçerli olduğu ee, bir ha, adam değil. Bir tek şey düşünebiliyorsunuz yani e, işte subaylara artık e, olmaz bu diyeceklerdir filan diye e, füze atar mı e, yani işte yine aynı şey dönüp dolaşıp. Ve ee, o insanların e, kendilerine emir verenle kendi vicdanları arasında sıkıştıklarında vicdanlarını tercih etmeleriyle ilgili bir şey. Evet, ve çok acayip bir şey, yani çok acayip bir durum var. Çünkü büyük bir etrafında kendisi gibi dünyayla ilişkisini koparmış, birileri de var. Onlar kimyaya batabilir. Evet. Doğulluları başta olmak üzere ee, şeyde yani bir de şey açıklaması vardı Hı. Anadolu Ajansı, Associated Press kaynaklı bir haber. Hardal gazı üretiminde kullanılan kimyasal madde stokunu da tamamen imha etmek için daha süresi de olmamış. yarıdan fazlasını ancak imha etti diye bir haber verdi Birleşmiş yani Milletler. Bir, çok korkutucu bir şey. Kimyasal silahların yasaklanması örgütü böyle bir açıklama yapmış yani. Ha, o ben git, onlar yok edildi sanıyordum bu. Tam Bilmiyorum. bitmemiş ve süre uzatmasını istemiş. Daha henüz üç ay mı ne süre dol, dolmamış. Ama yani bu, bu işler böyle bir gün bile olsa çok endişe tabii. verici tabii yani. Tabii. Bu arada Batı eğitim sistemi hakkında da bazı sorular sormak lazım. Ee, biliyorsunuz oğlu doktora yapmıştır London <gülüyor> <Ekonomik'te>. <gülüyor> evet e, sivil toplum örgütleri falan e, yok, hayır dünya sistemi'nin e, eleştirisi falan gibi de hani e, küresel. Tunturaklı bir şey. Yani. Evet evet öyle bir konu da ondan sonra da bir de e, Kadafi de Lancet'la bağışta bulunmuş. <gülüyor> <gülüyor> yani bu bu iş. Ama yani, okul, okul şey demiş, bir buçuk milyon sterlinlik bir bağış, bu işte bilmem kaç seneye yayılmış galiba yani. 300 bin sterlinlik dilimi alınmıştı, geri kalanını hemen donduruyoruz, almıyoruz demiş. İnsanın hamiyetten gözleri doluyor. Yani bu biraz acayip değil mi? Hakikaten bunu oturup iyi bir, bir düşünmek lazım. Evet. Yani bu bu tür kuruluşların kreditesi çok sağ... Belki ondan hiçbir kötü bir şey yapmadılar. Belki çocuk hakikaten alnın akıyla doktorasını aldı bilmiyorum ama benim kafamda şimdi bin tane kolay kolay da temizlenmeyecek soru doğdu. Üstelik de en önemlisi de London School'a bir sempatim vardı. O da dondu. Evet. Benim de babam orada okumuştu. Benim de vardı ama şimdi <gülüyor> birazcık <gülüyor> endişe duyuyorum. Hadi. Aile yani şey aile meselelerini karıştırmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki çok teşekkürler. Ben de dersin. teşekkür ederim. Hasan Ersalli Ekonomi Notları. Açık Gazte. Evet, Açık Radyo 94. 9 ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 9.40. Ve elimizde kalan diğer haberleri de Hasan Ersel ile konuştuktan sonra da devam edeyim Hasan Ersel ile yaptığımız konuşmaya ilave edeceğim bir tek şey var. Ee, bu kimyasal silahlar falan gayet ürkütücü şeyler var ama bir de bildiğimiz bir şey var. O da açığa çıkmış şimdi. E, İsveç'in e, önemli gazetelerinden Expressen'e bir... E, açık e, özel demeç vermiş. Libya'nın eski, yeni istifa eden eski Adalet Bakanı oluyor. E, ve e, Lockerbie bombalamasının e, 1988 yılında İskoçya üzerinde düşen Panam mıydı? Evet 170 e, sanıyorum e, 170 200, şey. 270 270 pardon. Ölümüyle sonuçlanan Olayı bizzat emir verdi ve yaptırdı demiş. Bunu Adalet Bakanı yakın zaman öncesine kadar Muammer Kaddafi'nin Adalet Bakanı olan adam söylüyor. Bunu da dün söylemiş. Aslında bu da bilinen bir şeydi ama... E... Ama böyle söylenince de evet. yüzünün bu, bu yönetilişinin rezilliği iyice ortaya çıkıyor. Çünkü serbest bıraktılar petrol ve diğer şeyler karşılığında... Hizmetler karşılığında göz yumdu İskoç, ya utanmadan İskoç Bakanlığı'nda Abdül neydi adamın adı Basit El Megrahi'di ve e, kanser hastası prostat kanseri zaten en geç 3 ay içinde ölecek artık serbest bırakmamız insani değerlerle olur dedi İngiltere'nin Britanya'nın bütün İskoçya'nın ve Britanya'nın da tabii bütün yetkilileri de ortak oldular ve adamı iade ettiler. Bir seneden fazla zaman geçti. Sağlıklı olduğu görüyor ölmek şöyle dursun ve bir kahraman gibi karşılandı. İşte Kaddafi'nin elini öptü filan uçaktan iner inmez Abdülbazi. Bu da yani sinizm örneklerinin parlak bir tanesidir doğrusu. Oldukça parlak. Yani ve şimdi söylüyor işte Mustafa Abdülcelil adında bir kişi Expressen dergisine açıkça söylemiş El Bayda şehrinde olmuş bu konuşma ayrıca bakan değiştirdikten sonra durumu. Yani Kadafi zaten Libya'nın sorumlu olduğunu kabul etmişti. Panam uçuşunun sefer sayısı 103, locker bir İskoçya üzerinde 259 kişi imiş ölen ve 11 de yerde ölen oldu. Toplam 270 kişi yani korkunç bir şey ve ailelerine de şey vermişti, tazminat ödemişti. Fakat hiçbir zaman şimdiye kadar ben emir verdim demiyordu. Şimdi bu da emir de ortaya çıktı. Evet, 2009'da da İskoç hükümeti serbest bıraktı. Ne güzel işte. 40 dakikalık bir söyleşiymiş. Arapça yapılmış. ne açıkça söylemiş. Yani bir katildir diyor uluslararası. Sadece bundan dolayı, bu ifadeden dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'yle e şimdi zaten kendi yargılanması ve cezalanması. Mu? Ama bu zaten e, sadece bu ifade yeterlidir bence. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde işte lahide yargılanıp mahkum edilmesi. Ama bu sonuçta bir başkasının ifadesi. Kendisi de çıkıp ben öldüreceğim sıçanları deliklerinde vesaire gibi ifadelerde kullandı yani. Evet. O, o ayrı ama yani o daha yapılmamış bir şey. Evet. En azından yapılmış olan bir şeyi kabul etmiyor. Burada artık açık bir ifade var. Neyse işte yani durumun e, rezil ve kebazlılığını gösteren bir başka örnek olarak da bunu da söyledim. Evet geçmişten gelen bir rezillik evet, evet. olduğu ortaya çıktı. Britanya özellikle bu konularda çok usta yalnız. Yani şeyi de nasıl bıraktı? Ceza şey, Pinochet'i. O da doktorlar sağlık durumu iyi değil demişler. Tabii ki işte işkenceyi önleme sözleşmesine taraf olan Britanya'ya gelince bir gene bir tedavi amaçlı gelmişti. Du durdurdular. Sonra o da e Jack Straw'du o zaman içişleri bakanı. Hiç unutmuyorum. Ve uçup gittiydi adam müdahale edince. Britanya ve Batılılar böyle yapıyorlar hepsini aynı kefeye koymamak lazım ama e, bu tarz riyakarlıklara rastlıyoruz. E, suç ortağı aslında evet. riyakarlığın ötesinde. Evet yani. suç ortaklığı her şeyden önce. E, bir de vatandaş tutuklaması olayı vardı dünden kalma değil mi? Evet. İsrail Dışişleri Bakanı e, Avidor Lieberman Brüksel ziyaretinde bir gazeteci tarafından e, tutuklanmaya çalışıldı. Son anda korumaları tarafından kurtulmuş. E, İsrail Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi e, toplantısına katılmak üzere salona girmiş e, İrlandalı gazeteci David Cronin e, bu bir vatandaş tutuklamasıdır diye üzerine gelmiş İsrail'in ırk ayrımcı bir rejim olduğunu söylemiş Filistin'e özgürlük diye bağırmış ee, ...ve içeridekilerin şaşkın bakışları arasında ee, adamı tutuklamaya kalkmış... ...sonra da korumalar yakapaşa çıkartmışlar kendisini. dışında. Böyle Dışarı. bir yetkisi var vatandaş tutuklaması evet. Britanya Common Law hukukunda. Rüksel'de oluyor gerçi bu. Ama şey veriyor bunu. Uluslararası topraklarda veriyorum diye bakmak ha, lazım. Onu bilmiyorum ben de. Her neyse yani çok da <gülüyor> önemli zaten verdiği zamanda uygulamadığını görüyoruz. Ee, en azından... işte vatandaşlar kendileri bir şeyler yapsın eğlensin falan diye mi düşünüyor? Tony Blair için de böyle bir hareket var. Irak savaşındaki. Tony Blair savaş için evet. Olarak, savaş suçlusu olarak o savaş... vatandaş tutuklamasının da ötesinde ama bir de vatandaş tutuklaması uygulansın diye de bir kampanya yürüyor. George Monbiot da var şimdi o kampanyanın içinde. Hatta kalktı tutuklamaya öyle uygulamaya ama yapamadı. Çok korumaları korudular. Evet. Peki vatan, ben şunu anlamadım. Vatandaşın tutuklayabildiği yerde çok da uzatmak istemiyorum gerçi bu konuyu ama e, bir suç unsuru var değil mi? Hani vatandaş evet. ondan dolayı tutuklamaya kalkıyor. E, devlet niye tutuklamaya kalkmıyor peki o zaman? O i̇şte unsuru... devletin tutuklamakta şey kaldığı yerlerde vatandaş tutuklamasını öngören bir iyi bir kanun aslında Britanya'nın hmm. iyi bir çok eski Magna Carta'ya kadar belki geri götürebileceğimiz 900 yıllık bir Neyse çok iyi Uymuyor bilmiyorum mu? o yüzden evet. fazla konuşmayayım bu konu Ama böyle bir şey var yani. Ee, bu arada İsrail demişken dün e, Gazze'den Berşeba kentine e, roket atılmış. Bunun üzerine İsrail milis e, şey yapmış, e, bir karşı saldırı gerçekleştirmiş. Ve e, üç militanın yaralandığı söyleniyor. Bir, birisinin haberine göre isim falan e, yok. Yani kim bu militanlar militan ne falan diye düşünmeden edemiyor insan burada. Böylece belirtelim öte yandan yine e, Libya'dan kaçmakta olan 300 de Mahmut Ammas'ın özel rica sonucu Netanyahu İsrail sınırını açmış. Girmelerine izin vermiş. Evet bu şekilde. Evet şeyi de e, söyleyelim. E, bu bir Türk 27 yaşında operatör Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Yunus Emre Çelik. Kaddafi'nin paralı keskin nişancıları tarafından Vinç'te öldürüldü e, Trabzonlu böyle bir şey. E, benim takip edebildiğim kadarıyla bir tekneyle de pusulasız telsizsiz e, denize açılan bir ekip de vardı Libya'dan. Ee, Öyle mi? Evet girişe doğru gitmeye çalışıyorlardı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Evet Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları onlardan da e, henüz haber alınamamış Orada da bir bekleyiş sürüyor Evet peki diğer hızla da diğer haberleri de şey yapalım ee, Yeni Zelanda'daki depremde son resmi bilanço 92 ölüye çıktı Ve çok sayıda da kayıp var 75 kişiye kadar çıkarılmıştı. 300 kayıp da olduğu söyleniyordu. Şimdi do ölü sayısı 92'ye yükseldi. İkinci büyük kent Christchurch'te oldu. 6 onda üç büyüklüğünde bir deprem. Buzullardan da büyük parçaların koptuğunu da dün bizim radyoda Altın Saatler programında da duydum ayrıca. Acaba küresel iklim değişikliğinden mi buzullar, deprem oluyor yoksa... Depremden dolayı zaten küresel ısınmadan zayıflamış buzulları mı çökertiyor artık onu bilim insanları tartışsınlar. E, bu arada Türkiye'de de yine gündemde manşetleri kaplayan bir e, gelişme var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok gizli belgeleri casusların elinde başlığıyla evet. vermiş NTV bunu. Askeri casusluk ve şantaj oluşturması iddianamesi kapsamında İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi bu iddianameyi kabul etmiş. 250 sayfamış iddianame. Aralarında emekli albay İbrahim Sezer'in de olduğu 16 tutuklu 56 şüpheli yer alıyormuş. Evet, lider konumundaki o İbrahim Sezer emekli albay 5000 kişinin özel hayatı kayıtlar ve şantaj için kullanılmak üzere kayıt altında. Evet bu e, TSK için. Bu da bir ordu gibi bir şey zaten. Ee, benim dikkatimi çeken burada devlet sırrı kapsamındaymış bu belgelerin ee, önemli bir kısmı. Ee, savcılık dosyaları koyup mühürlemiş bunları. Adli emanete kaldırmış. Belgelerin içeriğini sadece mahkeme heyeti görebilecekmiş. Ama bu da genel e, kurmay başkanlığı ile yürütülecek prosedürle gerçekleşecek. Yani e, öyle istediği gibi göremeyecekmiş mahkeme heyeti e peki belgeyi. ama ben de bunu anlamadım bizim koridorda görüyorsun bütün o dosyalar öyle mühürlü olarak duruyor ama herkesin şeyine açık mühürü açan bütün programcılar program bakabiliyorlar şimdi burada ben niye ordu onayı gerektiğini anlamadım zaten ordudan kaçırılmış şeyler değil mi bunlar sırlar yabancılara satılmış dış güçlere ama işte düşmanları. mahkeme heyeti de öğrenmesin bir Zaten. mahkeme heyeti öğrenmesin bir de e, kamuoyu öğrenmesin Evet. Öyle mi? ilginç bir durum yani ama dev, devlet sırları çetenin eline geçmiş diyor yabancıların mesela yabancım artık yerli mi bilmiyorum gizli belgeler yabancılara satılmış diyor şeyinde haber Abdullah Kılıç'ın Radikal'den birinci sayfa manşet haberi bu 165 bin belge casusların elinde ama ...mahkeme, hakimlerin elinde yok... ...bir de vatandaşların... ...elinde yok. Bu ya bu tabii daha geniş... ...kapsamlı bir şey aslında. Bu dava... ...üzerinden değil sadece. Ordunun sivil... ...denetime tabi olmasıyla alakalı bir durum bu. Ee, ne kadar... ...hesap verilebilir, ne kadar şeffaf... ...harcamalar nereye yapılıyor... ...bunların hepsi normalde... Ee, ...yani bilinebilmeli sonuçta. hani. Şimdi Genelkurmay askeri sır niteliğindeki... ...belgelerin kendisine ait olduğunda ...kabul ediyor... Pek çok insanın özel hayatı da mahvediliyor işte cinsel ilişkileri hayatı filan. Ve bunu cansusluk için şantaj için kullanıyorlar ama bu böyle. geldi Gene genel genelkurmayın iznine tabi çünkü devlet. Şey olabilir belki hani yabancı devletler falan bilsin çok fazla bir sorun yok ama Türkiye için de evet. iyi olur. Olabilir mi? Olur. Tamam. Bence de öyle zaten. Bir iki de çevre haberi var. Onlarla da bitirelim herhalde değil mi? Evet. Ee, en olduğundan değil. <gülüyor> Kesinlikle aslında e, fazlasıyla önemli. E, bu bir süredir gündemde olan işte e, başbakanında bir avuç işte çevrecilerin nitelemesi vardı öyle. Bir avuç çevreci yaygara işte en büyük çevreci benim falan diye tartışmalar yürümüştü bunun üzerine. HES konularında hidroelektrik santraller değerlere yapılmak istenen. Radikal Gazetesi'nden e, Cale Özgen Türk e, haberleştirmiş bu konuda yapılan bir araştırmayı. Buna göre Türkiye'de e, her 4 kişiden neredeyse 3'ü HES'lere karşı çıkıyormuş. Son derece önemli bir haber bu. Belki de biraz detaylandırabiliriz daha sonraki yarın ve daha sonraki program. Ipsos derimizde. KMG yapmış araştırmayı. Burada hemen ufak detay vereyim ben. E, Ipsos KMG Sosyal Araştırmalar Enstitüsü yapmış. E, araştırmanın aslını... 13 il ve ilçede 1500 kişi örneklem olarak alınmış e, katılımcıların %70.7'si de esleri istemiyormuş yani öyle bir avuç çevreci meselesi değil e, ama Çevre ve Orman Bakanı Eroğlu da hükümetimiz tarihi eserlere en saygılı ve en çevreci hükümettir demişti evet o yüzden de e, Alyanoi şu anda 10 milyon metreküp su altında evet böyle yıkıyoruz tarihi eserleri saygıdan ee, Yortanlı Barajı bir ayda 10 milyon metreküp e, su tutmuş. Yeşil Gazete'den aldığımız haber bu. Ee, i̇şte Bununla ilgili olarak da Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları kapakları kapattığımız e, 67 milyon metreküp kapasiteli barajda şu ana kadar 10 milyon metreküp su toplandı. Diyor. Daha da dolacak yani iyice suyun dibine gömme konusunda çabalar devam ediyor. Ee, şey demiş tabi bahar yağmurları ile birlikte barajın büyük bir bölümünün doğmasını bekliyoruz işte çiftçi bölge çiftçisi bu yıl daha iyi pamuk, mısır ve domates süretecekmiş harika bitirelim mi? tamam bitirelim ee, Arap dünyasında da suyun tamamen bitmekte olduğuna dair haberler var ama bunu ayrı ele almalıyız peki biz Steve Miller'la şey söyleyeyim mi aslında bitmeden hmm. ee, yapılan bir araştırmaya göre kainatta 500 milyon civarında başka gezegen varmış bizim yaşama elverişli koşullara sahip 500 milyon mu milyar mı bilmiyorum artık ha, milyona milyar ne fark eder <gülüyor> fark eder oraya mı taşınacağız olabilir nereye taşınacaksınız diye bir çocuk bize hediyede bulunmuştu onu da bulup çıkarayım Peki bitiriyoruz. Fırtına ama sakin bir fırtına müziğiyle. Milestrom adını taşıyor Steve Miller'ın. Ee, Steve Miller önemli bir rock müzisyeni. Onun da doğum günü münasebetiyle çaldığımız bir parçayla da bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. h